Hop Hop Tavşan. Tazının biri Hop Hop Tavşan'ın ardına düşmüş. Hop Hop Tavşan kaçmış, tazı kovalamış. Hop Hop Tavşan kaçmış, tazı kovalamış. Tazı en sonunda kıstırıp yakalamış Hop Hop Tavşan'ı. Bir ısırıyormuş, bir ağzını burnunu yalıyormuş. Hop Hop Tavşan bir anlam verememiş buna. Demiş ki, bir, Birader, senin şu yaptığını anlayan biri gelsin. Bir bakıyorum Harturt ısıyor. Bir bakıyorum şapur şupur yakalayıp öpüyorsun. Ya ısırmayı bırak ya öpmeyi. Dost musun düşman mısın anlayalım. Eee insanların iki yüzlüsü de böyle değil midir? Ne zaman ne yapacakları belli olmaz. Dost görünürler ama aslında bal gibi düşmandırlar. Düşmanlıklarını dostluk maskesi altında gizlemeye çalışırlar. Hop hop tavşan bir gün oturmuş kara kara düşünüyormuş. Öyle ya. O düşünmesinde kim düşünsün? Kolay mı tavşan olmak? İnsanından kork, köpeğinden kork, kurttan, kuştan kork. Kısacası herkesten, her şeyden kork. Böyle kaygı içinde her an can korkusuyla yaşamaktansa... ...bir kez ölürüm daha iyi diye düşünüyormuş Hopop Tavşan. Sonunda kararını vermiş. Bari kendimi suya atıp boğulayım da kurtulayım bu dertten. Demiş, doğruca dere kıyısına koşmuş... O sırada kurbağalar dere kıyısına dizilmiş güneşleniyorlarmış. Hop hop tavşanın geldiğini görünce ötleri patlamış korkudan vrak vrak diye bağırışarak çil yavrusu gibi dağılıp suya dalmışlar. Hop hop tavşan çok şaşırmış bu işe. Dur hele ne diye canıma kıyıyorum sanki işte kendi gözlerimle gördüm. Meğer e, bu dünyada benden daha korkağı da varmış. Hop hop tavşan kendini suya atmaktan vazgeçmiş ve o günden sonra yaşamayı daha çok sevmiş.